Kardeş biri demiş, Selamünaleyküm hocam, aleyküm selam. Allah ilminizi arttırsın demiş, amin cümlemesi. Allah fayda vermeyen ilimden korusun bizi. Birkaç sorumuz var inşallah. Sorular biraz uzun lakin sonuna kadar okursanız iyi olur bir biiznle. Bir kaynak olarak verilen Ramuzul Ehadis muteber midir? Ramuzul Ehadis zayıf hadislerin olduğu bir kitaptır, muteber bir kaynak değildir. Bu demek değildir hepsi uydurma batıl. Yani içinde hasen senetli hadis olabilir ama zayıf bir kaynaktır, e, muteber bir kaynak değildir. İki, bir fiile ne zaman bidat hükmü verilir? Mesela tesbih çekmek, teravih e, cemaat ile kılmak, bir sandalye üzerinde veya masada oturarak yemek yemek. Çünkü bildiğim kadar bu misal verdiğim şeylerin hepsi Resulullah tarafından yapılmamış. Fakat genelde tesbih çekmeye bidat deniliyor ve teravih namazını cemaat ile kılmaya denilmiyor. Bu meseleyi biraz açıklar mısınız lütfen? Şimdi abi yani o kadar geniş bir soru sormuş ki abi. Bidata dair İmam Şahat'ı bir kitap yazmış. El-İtisam diye kitap. Yani bidat kaç çeşittir, kaça ayrılır, kime bidatçı denir, bidatçı denmesinin şartları nedir, bidat nasıl olur? Uzun uzadıya anlatıyor. Yalnız bidat ibadetin keyfiyetinde ve şeklinde oynamakla olur. Yoksa işte bugün bir mikrofon mesela teknolojik bir alettir yani sesi götürür. Bu ibadet değil yani. Bu bizim yaşantımızla alakalı bir alet olduğu için buna mesela bidat denmez. Bugün uçak da keza aynı şekilde. Yani biz bunu kullanıyoruz mübahişlerimizle alakalı olarak. Bunlar hep alet edevat kısmındandır. Bidattır ama lughavi manada, şer'i manada değil yani. Hani bu haramdır, bunlar kullanılmaz manasında değil. O teravih namazının cemaatle kılınmasıyla alakalı zaten Resulullah'ın sünnetidir. Yani o bidat olmama sebebi budur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, birkaç gün, Ramazan'ın ilk birkaç günü cemaatle kılmıştır teravih namazını ki teravih e, nafile namazlar cümlesindendir ve nafile namazlar da cemaatle kılınabilir, caizdir cemaatle kılınmış. Yani deliller isterseniz söyleyeyim yağmur duasına çıkıldığında e, şey özür dileyim. Yani o farzu kifayedir de. Gece namazında İbn Abbas bir gün yanına tabi oluyor. Bir gün İbn Mesud yanına gelip tabi oluyor ve cemaatle kılıyorlar. Bunlar nafile namaz olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılmış. Buradan istidlal ederek alimler diyorlar ki cemaat nafile namazların hepsi cemaatle kılınabilir. Dolayısıyla bu bidat olmaz ama tesbih neden bidattır? Buna dair delil var ortada. Yani bunu bidat sahabe böyle anladığı için bu böyle. Yani bir gün işte insanlar zikir yaparken taşları dizerek yapıyorlar. Ebu Davud Sünneli'nde rivayet ediyor. İbni Mesud girip onlara hakaret ediyor, bağırıp çağırıyor diyor. Daha peygamberin diyor tası tarağı kurumadı, yok olmadı. Siz bidatlar çıkardınız dinde. Toplanmışsınız, sayıyorsunuz diye. Ama bizim kardeşlerin anladığı gibi her tesbih bidat değildir. Şimdi burada yeri gelmişken doğru bildiğimiz yanlışları düzeltme zamanıdır. Şimdi bizim hızlı selefi abilerimiz var. Bidatör bunlar ben öyle diyorum onlara. Her şey bidat. Ne kadar bidat dersen o kadar selefisin yani. Ya abi zayıf hadis olabilir, hasan hadis olabilir. Zayıf hadisin, hasan hadisin olduğu yerde bir şeye kalkıp bidat adını vermek mümkün değildir. Ya yani misal veriyorum. Abdest alırken boynu meshetmek meselesi. Yani biz boynu meshetmeyi yapmıyoruz. Bu bize göre zayıftır. Bize göre peygamberin sünneti değildir. Ama bir adam boynunu Aleyhissalatü Vesselam'ın abdestini alırken boynunu mesetti diye bidatçı olmaz. Niye? Zayıf bir hadis var. Senedi Hasen de olsa, sünnenlerde de rivayet edilse Resulullah'ın namazı abdesti alırken Aleyhissalatü Vesselam boynunu mesederdi diyor. Şimdi bu hadisi adam aldı diye bidatçı olmaz. Bidatın hiçbir dayanın olmaması lazım. Hevadan ihtisas edilip ortaya koyulup dine izafe edilmesi lazım. Dine, ibadete izafe edilmiş olması lazım. Dolayısıyla tesbih yani yaptığımız zikri saymak yaptığımız zikri saymak bidattır o bugünkü şeyler ama bidat da iki kısımdır. Bidat da iki kısımdır. İzafi bidat, hakiki bidat. Ya duyacaksın hoca iyice çorbettin kafayı. Bir değil bir bidat. Bak kastım şu. Hakiki bidat Mutlak manada bidatlığında ihtilaf olmayan, kat'i açık olan bidattır. Yani rabıtanın İslam'a sonradan sokulması gibi küfür olan bir bidattır. Ee, i̇şte Kadir gecesi yüz rekat namaz kılmak, bu da gene bidattır. Aynı şekilde bir sapıklıktır. Sonradan ihtisas edilmiştir. Haramdır bunu kılmak. Günah e, kar yapar sahibini. Yalnız öyle bidatlar vardır ki hakkında ihtilaf edilmiştir. Mesela, Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Kim? La ilahe illallahü vahdehu la şerike dah Lehul mulku ve lehul hamdu Ve hu ala kullu şeyin kadiri Günde en fazla söylerse <gülüyor> O gün 100 defa söylerse 10 Ademoğlunu azad etmiş, sevabı alır, şu ecri alır, bu ecri alır saymış. O gün diyor kim? Ondan daha fazla söylemezse bunu O, o günkü en büyük ecra alır, mükafatı alır, insanlar arasında. Şimdi adamın biri kendine hedef koyuyor. Diyor ki, ''Ben 700 kere la ilahe illallah ve ahdehu la şereke leh lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu ve ala kulü-şeyin kadir'' diyeceğim. Şimdi baktığın zaman bu bidat. Resulullah rakam belirtmemiş. Ama izafi, hakiki değil. Niye? Şeriatta aslı var, o asıldan yola çıkarak o kendine bir program belirlemiş. Bu izafi bidat oluyor o zaman. Yani bugünkü o tespih aleti olarak kullanılan şeyler de izafi bidatlardandır. Çünkü bazı hadisler var. Yaşlı sahabeler zikri unuttuğu için hurma çekirdeklerini alıp sayıp kenara koyuyorlar. Allah Resulü sukut edip geçiyor oradan Aleyhissalatu vesselam. Ama e bu Davud'da rivayet edilen hadiste İbn Mesud mescide girdiğinde insanlara niye hakaret ediyor? Bak farklarını anlatıyorum. Orada grup toplanmış, başında biri diyor ki elhamdülillah deyin, herkes elhamdülillah diyor, taşları sayıyor. 33 kere dedik mi? Anlaşıldı mı? İkisi aynı şey değil. Bir insanın kendi nefsinde sünnette sabit olan, 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, 33 Allahu Ekber derken ki, sayıp kendi kendine bir şeyle saymasıyla toplu bir şekilde bir yere oturup, Orada bir imamın onlara bir telkin yaptıktan sonra o telkini saymaları başka bir şey. Anlaşıldı mı burası? O yüzden Resulullah benzer bir fiile sukut ediyorken Aleyhisselatü Vesselam İbn Mesud gazap edip kızıyor. Anlaşıldı mı? Bu hakiki bidat oluyorken bu izafi bidat olabilir. Şekline yerine göre. Anlaşıldı mı burası inşallah? Dolayısıyla biz tesbih kullanmıyoruz. Tesbih kullanılmaz sonradan çıkartılmış ticari bir eşya bence. Yani insan kafasında affedersin. Evdeki karıyı düşünürse, evdeki çocuğu düşünürse, işini düşünürse unutur kaç kere subhanallah dediğini. Yani ibadet gönlün başka yerde, kafan başka yerde olmaz. İbadet şey aklını da kalbini de Allah'a bağlarsın. İbadet odur. Dolayısıyla unutmaz bir insan. Yani bu mesele baya bir uzundur. Yani inşallah uzattım anlaşılmıştır. Üçüncü soru İslam alametlerinin bu zamanda farklı olduğu görüşündeyim. Evet. Fakat aklıma takılan bir şey oldu. Tanımadığımız bir adam yanımızda kelime-i tevhidi ikrar etse ve ardından ölse biz o adama neye göre muamele yapmamız gerekir? Zanna göre zaten bu adam bu kelimenin manasını bilmiyordu diyerek cenazesini kılmamak mı? Yoksa zahire göre hüküm verip ilk etapta Müslüman görmek mi Allah razı olsun demiş. Güzel kardeşim eğer İslam alametleri meselesini anladıysa bu sorunun cevabının da o adamın cenazesini kılmamak olması gerekir. Çünkü eğer bu La İlahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söyleyen adam, bizim kavmimiz gibi... Mesela misal veriyorum, adam üzerinde çarşamba cemaatinin kılık kıyafetiyle senin yanında La İlahe illallah Muhammedun Resulullah dedi tanımadığın bir adam. Çarşamba cemaatinin kılık kıyafetiyle, şekliyle, görüntüsüyle. Sen diyebilir misin ben bu adamı tanımıyorum. Bu adamı tanıyoruz bak çarşamba cemaatinden diyoruz. O cemaat neyle biliniyor? Küfürle, şirkle. Öyle mi? Yani şimdi ben desem ki bu adam La İlahe İllallah dedi, küfür görmedik. Belki manasını bilerek uzaklaşmıştır. Ki o şekilde hiç mi Müslüman tanımıyoruz? E, Yok tanıyoruz. Öyle giyinen Müslümanlar da var. Dolayısıyla e, bizim La İlahe İllallah diyen adamın hangi kavimden olduğuna bakmamız lazım. Yahudi mi diyor? Yahudi derse onun cenazesini hemen kılarız. Yanımızda bir Yahudi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese ölse biz bakmayız ya bu acaba demokrasiden de berimi, komünizmden de berimi, şundan da berimi, bundan da berim mi? misal veriyorum. Çünkü Yahudiler bugün problemleri Yahudiler şeriatçılar yani onlar demokrasinin küfür olduğunu falan biliyorlar hani diğer pislikler zaten onları millete saptırmak için uyduranlar o pislikler mesela. Onlar Muhammed-i Resulullah'ta ikrar ettiler mi? İslam'ın kapısını açmışlar. Muhammed-i Resulullah dediler Veya bugün Almanya'da Hristiyanlar mesela La İlahe İllallah muhammed Resulullah deyince İslam'a girer mi? Bence girmezler. Benim şerihi nasılardan anladığım, içtihadımla, zannımla gördüğüm şey girmezler. Niye? O kadar Hristiyanken müşrik olan var ki. Adam Hristiyanmış kafirliğin <gülüyor> adı değişmiş. Sofi olmuş, Nurcu olmuş öyle mi? O kadar batıl şirk cemaati var ki kendini İslam'a nispet eden, onlara davet yapan. Binler var her tarafta yani. Dolayısıyla biz La İlahe İllallah Muhammed-i Resulullah diyen adamın hangi kavimden olduğuna bakacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Dolayısıyla senin söylediğin bir adamın cenazesini kılmak da doğru olmaz. Onun İslam'ına hükmedilmez. Allah'ın doğrusunu bilendir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Aleyküm Selam. İki konu ve bir ricamız var. Bismillah. Geçen hafta tesettürle ilgili kitap sormuşlardı. Siz de Elbanin ve birkaç kişinin eserlerini tavsiye etmiştiniz. Ancak Elbanin Risalesini okuyan biri okuduktan sonra peçenin şart olmadığını ama ta takılabileceğini yüzün açılma açılmasının mahsuru olmadığı sonucun çıkartmaktan başka bir sonuca ulaşmıyor. Tevafuken geçen çarşamba bir sahafta kitap bakarken bu Risale'yi görmüştüm alıp okuduğumda Çarşaf ve peçe hakkında çok daha mukni ve açık izahatlar verdiği ve bunun gereğini açıkladığını gördüm. Net'te de bir satış linkini buldum. Tavsiye olarak söylemiş. Tesettür Risalesi Nevzat Özcan. Tesettür Risalesi Nevzat Özcan'ın Allah razı olsun tavsiyen için. Şimdi Elbani'nin kitabını biz tavsiye ettik derken bu meselenin ahkamını otursun bir adam okusun anlasın diye dedik. Yani Elbani mezhebini tasdik ettiğimizden değil dikkat ediyorsanız i̇bn Seymen'in de bir risalesinin Türkçe'ye tercüme edildiğini söylemiştik. Başka kaynaklar da söylemiştik bu konuyla alakalı. Elbani bu konuda şazdır zaten. Yani özellikle suut Selefileri arasında da şazdır. Yani kendi dostları bile sevmezler bu sebepten onu. Çünkü o yüzün ve elin örtülmesinin vacip değil müstahap olduğunu söyler. Özellikle katı Elbanici Araplar yanında görürseniz bir adam uzun sakal, kısa paça yanında suratı açık çarşaflı bir kadın bilki o Elbancılı. Onların alameti de odur yani. Çünkü bu konuda şaz bir ihtilafları var. Yani hadisleri kendi diğer hanifelerin baktığı şekilde yorumluyor. Onlara muvafakat etmiş. Dediğim gibi bizim bu mesele çünkü ama dikkat edin Elbani orada iki mesebi kıyas ediyor. O kendi sonucunu en son söylüyor. Yani diğer mezhebin de delilleri ve içtihatları o kitapta var olduğu için ben o kitabı tavsiye ettim. Böyle de bir ceh yapalım o kitaba. Yani o kitabı bu konuda bir eleştirelim. Kardeşlerin her birinin bilgisi olsun ona göre okuyacakları tavsiyelerde bulunsunlar. O kitabı bilgi almak için okusunlar. Yoksa neticeyi ondan öğrenmek için değil. Elbani bu konuda şazdır. İki, derste sorulup, Bilinmediğinden cevaplanamayan soruların cevaplarını biliyorsak ertesi haftaki derste cevabını yazmamız uygun olur mu? Yani olabilir bize bu konuda katkı sağlayabilirsiniz. Biz zaten her şeyi biliyoruz diye buraya çıkmadık. Ee, yardımlarınızı bekleriz inşallah. 3- Hocam burada Allah'ın gönüllerini İslam'a açtığı kardeşler, 3-4 kişi İstanbul'da büyük bir mescit olup ve yüzlerce insanın iman etmiş olmasına hayret ediyor. İmkan olmadığından gelemiyorlar. Buradaki kardeşlerin selamını kardeşlerimize iletip onların da toptan ses... Ha. Aleykümselam var rahmetullah. Bizim namıza selamlarımızı iletir misiniz demiş. Aleykümselam ve rahmetullah. Çok şaşırmasınlar ya. Allah oğlu der, oğlu verir o kadar. Evet. Selamu aleyküm demiş. Eşimizi seçerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Hem bayan hem erkek açısından... Birbirimize sormamız gerekenler nelerdir? Şimdi demişler kelin ilacı olsa sıra kendi başına. Ya ama ben de kendimce anlatacağım tabii ki. <gülüyor> Etrafımdan, kardeşlerinden <gülüyor> öğrendiklerim. Kendimizin hayattan öğrendikleri vesaire. Öncelikle Allah'a dua edin. Yani Allah azze ve celle kaderinize hayır yazdıysa sizi hayır bulur. Allah sizin kaderinize şer yazdıysa şer sizi bulur. İyi bilin ki Selef'in dediği gibi bir erkeğe verdikçe doymayan kadından daha büyük bir bela verilmemiştir. Yani Allah o beladan Müslüman erkekleri korusun. Özellikle televizyon nesli olan, özellikle internet nesli olan, özellikle bollukta büyüyen bir neslin mahsulü olan bugünkü kadınların arasında yani böyle olmayan parmakla var böyle, parmakla. Allah onları çıkarsın erkeklerin karşısına. Tabi bacıların da erkeğe şu açıdan dikkat etmesi lazım. Kadın kocasının dini üzeredir. Kadın kocasının dini üzeredir. O yüzden kocasını seçerken çok dikkat etsin. Bizim bacılar şimdi Allah bekar kardeşler erkeklere de kadınlara da sabır versin. Yani din aradıkları için zor buluyorlar. Ama din bulduğumu da yapışıyorlar o da olmaz. Adam var akidesi var. Adam yalancı. Kadın onu alsa bilin ki o kadın da yalancı olur. Adam var Kadın bulmuş, Müslüman almış ama kadın ahlaksız bil ki o adam da ahlaksız olacak. Kadın hırsız bil ki o adam da hırsız olacak. Yani misal kötü ahlak neyse o ona sirayet edecek. E, oturup kalktığınız insana benzemek gibi bir fıtratımız var. Bütün insanların böyle bir fıtratı var. Herkes için geçerli. İki taraflı söylüyorum. Sonuç itibariyle e, gerek erkeğin gerek kadının eşini seçerken Düzgün seçmesi lazım. Tersinden kasıt şu. Yani hani iyi birini alır, kadın yani kadın iyidir, erkek kötüdür, kadın erkeği kendine benzetir. O hikayeden herkes vazgeçsin. Öyle bir saçmalık olmaz. O şeriata ters. Kadın kocanın dini. Ama şu açıdan vakada olabilir. Şimdi kadınlar erkeklerin üzerine yönetici olduğu için son asrımızda, çağımızda belki mümkünatı olabilir ama o da iyi bir yere çıkmaz. <gülüyor> yani şeriatın yasakladığı bir şey Hayır bir yere çıkmaz. Yani ablalar bacılar hakkını helal etsin. Vallahi ben hani kötülemek için söylemiyorum da. Kadın kocanın dini üzeredir. Şeriatın aslı değişmez yani. Bu özellikle feminizm duygularıyla yetişmiş bazı bacılar varsa, İslam olduysalar bu söylediklerim ağrına gidebilir. Ben Allah'ın rızasının peşindeyim. Herkesin bir fıtratı var. Kadın duygusal bir varlıktır. Erkek akıllı bir varlıktır. Kadın duygularıyla karar verir, erkek akıllarıyla karar verir. Yani nice duygusal kadın vardır, ahmak erkeklerden doğru karar verebilirler. İstisnalar genel kaideleri bozmaz. Ben şu anda genel kaidelerden konuşuyorum. İstisnadan konuşmuyorum ki. Dolayısıyla Müslüman bir kızın veya Müslüman bir bekar erkeğin kendini eş seçerken sadece din değil, dinle beraber güzel ahlak seçmesi lazım. İkinci önemli mesele, hani din ve ahlakın ehemmiyetinin dışında, O güzel eş internetten bulunmaz. Oradan çıkmaz o. 3 e, kurtların kuzu postu giydiği kurtların kuzu postu giydiği 3-4 defalık böyle meşru metotla kızın erken bir odada büyüklerin yanında onların nezaretinde baş başa kalıp birbirleriyle konuşmasıyla da kimsenin malı ortaya çıkmaz. Yani erkek istediği kadar desin ben kadından anlarım, kadın istediği kadar desin ben erkekten anlarım. Hiçbir halttan anlayamaz. İkisi de. Çünkü insan kendini gizleyebilir. Bunun için erkeği tezkiye eden, aklı başında tezkiye eden, onun ahlakını, dinini, onun karakterini övecek aklı başında insanların teskiyesi kızlar içinde aklı başında oturaklı kadınların teskiyesine ihtiyaç vardır. Bu iki tezkiye hasıl olursa hiç zerre şüphe etmeyin. Sonu boşanma da olsa diyeceksin Allah'ın kaderidir. Ama bunun haricinde olursa bil ki şeriata muhalefetinin cezasını çekiyorsundur sonunda. Bak iki yorum farklı. İkisi de aynı şey, İkisi de boşanmış. Nasıl olsa ikisi de boşanıyor. Böyle yapalım olmaz. Biri cezadır, biri Allah'ın sana imtihanıdır. Allah'ın sana mükafat verişidir, dereceni arttırmasıdır. Dolayısıyla bacılarla kardeşler genel olarak bu konulara dikkat etsinler inşallah. <gülüyor> Selamun Aleyküm Hocam. Allah ilminizi arttırsın ve amelde dökmeyi nasip etsin. Amin. Allah sizden razı olsun. Bizim sorumuz şudur. Namazda tam olarak odaklanamamanın, huşu yakalamayan sebebi nedir? E i̇man zayıflığı. Günahlar, günahlarınızdan kurtulun. Biz Müslümanlar bu konuda ne yapabiliriz? İbnül Kaym'in kitabında geçen bir hadisi bizi tedirgin etmekte. <gülüyor> Resulullah şöyle buyurmuş kul güzelce abdestini alır namazını tam manada yerine getirirse o namaz göğe yükselir ve şöyle der sen beni koruyup muhafaza ettiğin Allah da seni muhafaza etsin der. Eğer kul eksik yaparsa o zaman e, devam ediyor. Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Ve o namaz kulun yüzüne çarpılır. Allah bizi bu kötü akıbetten muhafaza etsin. Biz Müslümanlar bu konuda nasihatiniz nedir? Yani dediğim gibi e, nasihat önce nasihat eden muhtaç Sonra kardeşler hepimiz muhtacız. Allah bu konuda bizi düzeltsin, huşuyla rızıklandırsın. Günahlarımızı terk edip Allah'a itaatleri arttırmamız lazım. Selamun Aleyküm. Hamile olan bir kadın doğum belirtisi olan su ve kan gelmesiyle namaz kılmayı bırakabilir mi? Bu kişiden sorumluluk kalkıyor mu? Evet. Daha sonradan bu namazlarını kaza eder. Çünkü o sırada özellikle doğum sancısı geldiği ve şiddetlendiği, bazen bazı kadınlar 10 saat bekler, bazıları 8 saat, bazıları 3 saat. Bu kadın halinden haline değişir. Allah kimseye gücünün üzerine yük yüklememiştir. O sorumluluk şöyle kalkar, İleriki rahata çıktığı, şifa bulduğu zaman da iade edip kaza etmek üzere üzerinden kalkar. Rüyaların %60'ı batıldır, %40'ı da şeytan tarafından vahyedilmiş olabilir. Şimdi öyle bir oran verecek bir kıstas yok elimizde. Soruyu soran kardeşim. Allah subhanahu ve Teala ta tarafından da vahyedilmiş olabilir ama sürekli kendimi deprem olan bir yatakta görüyorum. Ve deprem sonrasında da ev yıkılıyor. Ama yıkılana kadar ben yeşillik ve düz bir alana çıkıyorum. Sürekli bu tür rüyalar görünce sorma gereği duydum. Nasıl yorumlarsınız? Bana bir tavsiyede bulunabilir misiniz? Valla güzel kardeşim. Rüya vahidir, havadan akıldan yorumlanmaz. Sen faydalı bir Yorum istiyorsan acele söyleyemem. Sen sabret biraz düşüneyim şu soruları bitirene kadar. Sonunda belki aklıma bir şeyler gelirse söylerim inşallah. Rabbim ilminizi arttırsın yolunda. Hafız nasıl? Hafız nasıl olunur? Yurtlarınız var mı? Bizi yönlendirmişsiniz. Hedefiniz hafız olmak olmasın. Kitap yükleşecek çok. O hafız olanlara okudukları ve ezberledikleri şey mesuliyet olacaktır. Ömer İbnül Hattab 3 senede ezberlemiştir Bakara suresini. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi tabiinin en büyük fakihlerinden, en meşhurlarından 40 senede Kur'an'ı hıfz etmiştir. Kur'an'ı yaşayarak ezberleyin. Kitabı hiç bırakmayın. Kitap sizden ayrılmasın. Kitap sizin hayatınızda hafızlık yapılan 4 seneye sığmasın yani. Allah'ın kitabı hep yanınızda olsun. Okuyun, okudukça ezberleyin. Metodunuz bu olursa hıfzınız size fayda verir yoksa hıfzınız size fayda vermez. Ama herkesin e, hafızlıkta bir metodu vardır. Her insanın ezber yeteneği farklıdır. Kimisi çok okumakla ezberler, kimisi dinlemekle ezberler, kimisi çok tekrar etmekle ezberler, kimisi az tekrar edip üzerine düşünmekle tek, e, ezberler. Herkes kendisi çalışıp kendi metodunu üretmelidir. En doğru metodu kişi kendi üretir ezber noktasında. E şimdi adam birine de Allah zeka verdiyse yapacak bir şey yok. Yani ondan da yarışıp kendinizi üzmeyin. Allah Azze ve Celle faziletinden dilediğine dilediği kadar verir. Kadının kollarındaki tüyleri almasının hükmündedir. Geçen hafta söylemiştim. Yüzündeki kıllar haricinde vücudundaki diğer tüyleri almasında bir beys bilmiyoruz. Bir kadın normalde yalnız başına dışarı çıkıyorsa zorunluluktan bir kardeşe tebihletmek için de dışarıya. Çıkması doğru olur mu? <gülüyor> Yalnız başında dışarı çıkar. Yani kadın mahremsiz dışarı çıkması zaten haramdır. Her zaman söylediğimiz gibi. Mübah bir iş içinde çıkacak olsa da bu fark etmez. O mübah başka biri yapsın. Başka biri halletsin. Mahremsiz kadınlar dışarı çıkmasın. özellikle kafirlerin kadınlara baktığı bir dönemde özellikle Müslüman kadınların çarşaflı ve peçeli her türlü tacize maruz kaldığı bir dönemde Yani hastaneye gidiyor bacılarımız orada bırakın erkekleri kadınlar saldırıyorlar peçelerine, çarşaflarına e, aralarında konuşuyorlar, laf atan, şey yapan mahremsiz bu işler zor, mahremsiz, e, patasız, gürültüsüz sıkıntılar çıkıyor. Dolayısıyla kadınlar bu dönemde mimba bileveler daha da çıkmamalılar. Tebliği başka biri yapsın, daha müsait olan biri. Selamü alaykum peygamber sese bir hadis hasıralar geçmez diyor. Ben öyle bir hadis bilmiyorum da. Yani men anzalallahu min da'in ve anzala bihi şifa. Allah hiç bir hastalık indirmesin ki beraberinde şifa indirmiştir. Yalnız Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki bulaşıcı hastalık yoktur diyor. Yani ben bu lafızla bir hadis bilmiyorum. Bu bulaşıcı hastalıkla alakalı. Kardeş zaten cüzzamı anlatmış devamında da soruncağımda Allah senden de razı olsun. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla şeriatın naslandan anladığımız bulaşıcı hastalık ismini ıtlak etmek caizdir. Caizdir. Ama bulaşıcı hastalığın kendisi sebep değildir. Sebep Allah'ın kaderidir esasta. He. Bu da 30 kişi var misal veriyorum. O 30 kişiden bir tanesi hasta olmuş. O 30 kişiden bir tanesi hasta olmuş, cüzzam olmuş. Diğer hepsine bulaşmış. O ilkine bulaştıran Allah Azze ve Celle kaderle. Dolayısıyla hastalık bulaşıyor ama sebebi gene takdir eden kim? Allah Subhanahu ve Teala İnsanların hatta bu bozuk algısını yok etmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cüzdan hastası biriyle aynı kaptan yemek yiyor. Ama şeriat sebebi almayı yani terk etmeyi mi emretmiş yok. Yani meşhur kıssadır Ebu Bey de Ebnül Cerrah Şam valisiyken Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinde Şam'da bulaşıcı hastalık olduğu için Ömer radıyallahu anhu Şam'a girmemiştir. Amir İbnül As hadisi söylüyor. Bir yerde bulaşıcı hastalık varsa oraya girmeyin diye. Resulullah'tan hadisi nakledince ne yapıyor? Ömer girmiyor. Zaten Ebubeyde Bey de Cerrah da bu bulaşıcı hastalıktan şehit oluyor Şam'da. Allah kendisine rahmet etsin. Razı olsun. Razı oldu da. Şerir Rukiye hakkında ders yapar mısınız? Cinlenmiş insandaki belirtilerin tam olarak ölçüsü nedir? Bazı sitelerde belirtiler bölümüne her İnsanda olan şeyler de var. Mesela kabus görme, rüyalanma. Bunun tam ölçüsü nedir? Uzun bir mesele. Neydi o sitenin adı? rukyakuranterapisi.com Rukyakuranterapisi değil mi? Oradan tafsili bilgi bakabilirsiniz. Yani o belirtiler sizde varsa vardır yani. Yapacak bir şey yok. Tedaviye bakmak lazım. Kesinlikle. Kadının kulağını birden fazla deldirmesinin hükmü nedir? Bu kastı herhalde üç tane delik deliyorlar. Bu özellikle metalci kadınların yaptığı şeyler, değil mi? Ya bu kâfirlere benzemek babındandır caiz değil. Allah'ın dorusun de bilendir. Ha güzel abim, öyle bir soruysa kulluğun gerekleri nelerdir? Ömrümüz bunu anlatmakla geçiyor zaten. <gülüyor> tamam. Vahde davanen elhamdülillahi rabbil alamin.